الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين واللعنة الدائمة على أداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz قلنا lil malaikati isjudu li Adama. Fasajadu illa iblis eba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaka Allahu alali azim. Değerli mi müminler, cümlenize selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlar. Allah'ın rahmet, bereket ve inayetinin üzerinize olmasını yüce Rabbim'den temenni ederim azam la'ezem ervahuna litürabi magdamihil fedanın lütuf ve inayetleri üzerinize daim olsun inşallah. Bakara suresinin 30. 31. ve 32-33. ayetlerinde bu 4 tane ayette Allah-u ve Teala insanı ne için yarattığını beyan buyuruyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in en önemli ayeti olduğunu ve bütün ayetlerin Kur'an'ın tamamının bu ayetleri tefsir mahiyetinde olduğunu beyan etmek için nazil olduğunu arz ettik huzurlarınıza. Geçen sohbetlerimizde üç tane önemli konu gündeme geldi ve bu ayetlerin çerçevesinde üzerinde konuşuldu. Birincisi... Hz. Adem'in insanlığı temsil ederek yeryüzünde halifetullah olarak yaratıldığı, yaratılışın hikmetinin ve felsefesinin insanın yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğu insan Allah'ın halifesi olmak için yaratılmış. Ve halifetullahın da manası yani Allah Tebarek ve Teala'nın esma-i husnasının tecellisi ve yeryüzünde mazharı olmak. Bu birinci noktaydı. İkinci nokta Hazreti Adem ala ve aleyhisselamın bu makama neden layık görüldüğü? Bu makama layık görülmesinin sebebi ve hikmeti neydi? Hazreti Adem ala nebiyyine ve ve aleyhisselamın ilmiydi. Allah-u ve Teala'dan İlm-i olarak Öğrenmiş olduğu o ilim Hazreti Adem'in hilafetinin Hikmetini ve Felsefesini beyan ediyor Esma-i Husna'ya Alim olmak, Esma-i Husna'ya Sahip olmak, Esma-i Husna'nın Tecellisi olmak Halifetullah olmayı gerektiriyor Üçüncü nokta ise Hazreti Adem'in ala nebiyin veleslamun meleklerin öğretmeni olduğu yani melekler Allah tebaraka ve Hz. Hazreti Adem'e öğretmiş oldukları ilimi Hazreti Adem'den öğreniyorlar Allah tebaraka ve değil yani Hazreti Adem'in öğretmeni Allah tebaraka ve taala Hazreti Adem'den meleklerin öğretmeni olmuş oluyor Böylece üç tane temel konu ana meseleyi huzurlarınızda arz ettik ayetlerin çerçevesinde. Ve bu ayetlerin çerçevesinde yine anlaşılan noktalardan biri buydu ki melekler itiraz etmişlerdi soru sormuşlardı allah Teala'nın Hazreti Adem'i yeryüzüne halife kara kılmasının hikmeti nedir ve melekler böylece bunun hikmetini de öğrenmiş oldular. 34. ayette ki bugünkü sohbetimizin ana mihverini oluşturuyor. Allah ve Teala ve tebale bu beyanından sonra Hazreti Adem'in diğer bir azametini ve yüceliğini beyan ediyor. Hazreti Adem'in layık olduğu hilafet makamına sahip olan bir kimsenin ona karşı nasıl tavır takınılması gerekiyor? Meleklerin bunun karşısında görevini Allah-u Teala Ve izkulna lil melâiketis cüdû li âdeme fesecedu iblis. Allah-u Teala Hani biz meleklere Ademe secde edin dedik de hemen secde ettiler. Bu secde olayından önce bir ön mükaddimi olarak Hazreti Adem'in yaratılışını arz edelim. Ondan sonra inşallah sohbetimizin bu secde etme bölümüne geçelim. Allah Tebareke ve Teala diğer ayetlerde e, En'am suresinde Taha suresinde ve e, birçok surelerde Rabul Alemin Hazreti Adem'in e, cisminin de yaratıldığını, nasıl yaratıldığını beyan buyuruyor. Rivayetlerimizde bu ayetlerin tefsirinde şöyle beyan ediyorlar. Allah Tebareke ve Teala Hazreti Adem'in yaratmadan önce Meleklere yani bu secde emrini bunların hepsini vermeden önce yeryüzüne melekleri gönderiyor ve melekler yeryüzünden dört çeşit toprak getiriyorlar ve bu dört çeşit toprakla Hazreti Adem'in bedenini yaratıyorlar yapıyorlar Allah'ın emriyle. Yani bizim bildiğimiz bu insan şeklinin bedeninin maddi yönünü yaratıyor yapıyorlar Allah'ın emriyle ve Hazreti Adem'in bedeni henüz orada duruyor ve rivayette İmam Sadık Aleyhisselam rivayette buyuruyor ki 40 yıl Adem o şekilde beden halinde kaldı. Ve Allah ve Teala ayette buyuruyor: "İza şevveytu ve nefhaftu fihi min ruhi fagaul lehu Adem'in bedenini, cismini yarattıktan sonra ki ona ruhumdan üflediğim zaman siz ne yapın ona secde edin. Buraya kadar olan olaylar Allah Tebareka ve Teala'nın Hazreti Adem'i yarattı ve halife olarak beyan ettiğini ve halifenin sahip olması gerektiği sıfatları beyan ediyor. Hazreti Adem'in ruh ki bedene üflendi, meleklere secde emri veriliyor. Secde emri ve izgulna lil melaiketi, Bakara suresinin 34. ayetinde ana mihverleri beyan ediyor. Diğer ayetlerde ise biraz daha teferruatını beyan ediyor. Hz. Adem'in azametini gösteren ve onun hilafete liyakatini gösteren, bu hilafete seçilmesini e, liyakatini beyan eden ayetlerden sonra Allahu Teala buyuruyor hani biz meleklere Adem'e secde ediniz dedik. Adem'e secde ettiler. Fesecedu le Adem'e. Yani a, melekler hemen secde ettiler. Fesecedu hemen secde ettiler. İlla iblis İblis secde etmedi. Yalnız iblis kaçındı, kendini büyük gördü ve kafirlerden oldu. Değerli ayet ayeti iyi dikkat edin. Çünkü her bir kelimesinin bir özelliği var. Birincisi, Adem'e secde konusu. Secde manası nedir burada? Yani Allah'tan başkasına secde edilir mi? Secdenin manası nedir ve secde edilir mi Allah'tan başka? Secdenin birçok manaları var. Birinci manası aynı bizim namazda ellerimizi yedi tane uzvumuzu yerine yere koyarak yani ellerimizi, iki tane dizimizi ve iki tane de ayak parmaklarımızı altı, bir de alnımızı yedi. Bu yedi uzvumuzu yere koyarak Allah-u ve Teala'ya ibadet etmeye secde denilir. Ki Subhana <gülüyor> Rabbiyel A'la ve bihamdih veya Subhan Allah, Subhan Allah zikirlerini söylediğimiz o namazdaki ibadete. Veya namazın dışında da Kur'an ayetlerinden, secde ayetlerinin herhangi birisi okunduğu zaman, secdeye kapanıldığı zaman ona ne denilir? secde ettik Allah'a secde ettik yani ibadetin bir şeklidir öyleyse secdenin birinci manası ibadettir yani Allah'a kulluk etmek İkinci manası ikram ve tekrimde bulunmak yani onun azametinin karşısında eğilmek onun yüceliğinin karşısında boyun eğmek bu da secdenin diğer bir manası bu ayeti cellede maksat Secde, e, ad, meleklere hani meleklere Adem'e secde edin dedik Adem'e secde edin yani Adem'e ibadet edin manasına değil çünkü ayet-i cedde, li Adem'e yani Adem'e secde edin Adem değil yani e, ve izkulna lilmelayketil ila Adem değil li Adem İla ila li kelimesinin bir farkı da bu zaten. İla ibadeti içerir. Yani ila Adem demiş olsaydı biraz ibadeti e, manası anlamak e, mümkündü. Ama li Adem'e Adem'e secde edin. Yani Adem'e tekrimde bulunan, ikramda bulunan Adem'in azametine karşısında eğilin. Adem'in azametini ve yüceliğini kabullenin. Bu ayetin bir manası. Secdenin diğer bir manası, yani onun emrinde olun, ona itaat edin ve onun üstlenmiş olduğu bu hilafet makamında onun yanında yer alın ve onun emrinde olun. Öyleyse ayetin manası böyle şöyle oluyor, hani biz meleklere Adem'e secde ediniz dedik, yani Adem'in emrinde olun, Adem'in hizmetinde olun. Adem'in üstlenmiş olduğu bu ilahi görevde onun yanında yer alın. Onun emrinde olacaksınız. Fesecedu meleklerden abdullah secde ettiler. Ve Adem'in önünde eğildiler. Diyelim secde konusunun diğer bir şeyine baktığımızda bizim İslam dininde yani İslam'ın mearif, ibadi konularında secdenin manası bu. Ama secdenin daha önceki Şeriatlarda daha önceki Peygamberlerin siresine baktığımızda secde bizim dediğimiz manada da algılanmıyor, farklı bir şekilde de algılanıyor. Mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasında görüyor yıl ay güneş ay ve on bir yıldız ona secde ediyor. Bu secdenin manası nedir? Yani tekrimde bulunmak. Allah Teala'ya edilen ibadet gibi değil. Ve orada nedir? Orada da aynı şekilde Hazreti e, Yusuf'un babası, annesi ve kardeşleri Hazreti Yusuf'un önünde eğiliyorlar ve Hazreti, e, adem Yusuf'a tekrimde, ikramda, e, saygıda bulunuyorlar. Dolayısıyla bu secdenin Kur'an-ı Kerim'de çeşitli bölgede, çeşitli ayetlerde beyan ediliş şekline baktığımızda görüyoruz ki secde sadece İslam'da beyan edilen ibadet manasında değildir. Veya Hazreti e, Musa Aleyhisselam döneminde sihirbazlar Hazreti Musa'nın karşısında yenilgiye uğradıkları zaman Sihirbazlar Hazreti Musa'nın önünde secdeye kapanıyorlar. Fırlkıya sahretu şajidin ve o sihirbazlar Hazreti Musa'nın önünde secdeye kapanıyorlar. Secdeye kapanıyorlar yani neyin manası? Hazreti Musa'ya ibadet ediyorlar, kullukta bulunuyorlar. O manada değil. Saul giyas haratu yani sihirbazlar Hazreti Musa'nın önünde eğildiler ve Hazreti Musa'nın hakkaniyetini kabul ettiler. Hazreti Musa'ya itaat ettiler. Hazreti Musa'nın emrine girdiler. Öyleyse Hz. Yusuf'a anne babasının ve kardeşlerinin secdesi bir taraftan, Hazreti Musa'ya sihirbazların secdesi diğer bir taraftan, bu secdeler bize şunu gösteriyor ki secdenin bir manası tamamen ibadet ve kulluk Rab olarak görmek değildir. Öyleyse burada da meleklerin Hazreti Adem'e secde etmesi nedir? İbadet ve kulluk manasına değildir. Eğer birileri soru sormuş olabilirler ama secdenin İslam'daki manası ibadettir. Yani secdeye kapanmaktır. Allah'tan başlasa secde etmek cahil değildir. Rivayetlerimizde de var ve birçok hadislerde de beyan ediliyor. Evet, bunun bu şekilde itirazların Sorularda sorabilir, itirazlar edilebilir. Ama diğer taraftan baktığımız zaman Allah'a Tebareke ve Teala'ya secde etmek farzdır. Allah'ın dışındakilere secde etmek cahil değildir. Ama eğer Allah Tebareke ve Teala emretmişler ki filaniye secde et o zaman bu, bu Allah'a secde etmektir. Burada Allah Tebarek ve Teala meleklere emrediyor ki, Adem'e secde edin. Meleklerin Adem'e secde etmesi, hala bizim gün, gün, günlük namazlarımızda ettiğimiz secde gibi olmuş olsa dahi bu Allah'ın emriyledir. Yani melekler aslında Allah'a itaat ediyorlar. Allah'a secde ediyorlar. Ama Hazreti Adem'i Adem'e Allahu Teala emrettiği gibi Örneğin şunun gibi, mesela Allah Tebarek ve Teala bize emrediyor ki Kabe'ye dönün, Kabe'ye yönelin ve biz secdede, ibadette kıblemiz neresi? Kabe'dir. Şimdi biz Kabe'de o taşa, siyah taşa mı ibadet ediyoruz, ona mı kulluk ediyoruz? Hayır. Çünkü Allah Tebarek ve Teala bize emretmiş, bana secde edin, bana ibadet edin, yönelin Kabe'ye, bizim Kabe'ye yönelmemiz Allah'ın emriyledir. Yoksa Kabe'nin taşlarıyla diğer taşların bir farkı yok saben taşlar da Mekke'nin etrafındaki dağlardan koparılmış, yapılmış taşlardan taşlardır. Dolayısıyla Adem'e secdede nedir? Adem'e secdede aslında Allah'a secdedir. Allah'a secde etmektir. İşin biraz daha derinine inersek biraz irfani yönüne beyan etmeye çalışırsak o da şudur ki Adem çünkü Allah Tebareke ve Teala'nın Esma-i Hüsna'sının tecellisidir Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sının mazharıdır Adem, Adem'in Ademiyeti ortada yok tamamen Esma-i Hüsna orada tecelli etmiştir meleklerin secdesi de direkt Allah'adır aslında Allah'ın sıfatlarınadır Allah'ın ilminedir Allah'ın Sahib kudret o azametinin karşısına secde etmektir İlla da eğer secdeyi Burada secde namazdaki secde gibidir Diye illa iddia edilip e, ispat edilmeye çalışırsa Cevabı da bu arz etmiş olduğumuz noktalardır Birincisi secde Allah'ın emriyledir Allah emrettiği için bir secde ediyoruz İkincisi Adem'e secde Allah'a secdedir çünkü Adem Esma-i Husna'nın tecellisidir. Öyleyse secde olayı belli oldu değil mi? Yani Hz. Adem'e meleklerin secde etmesi... Birinci manasında diyoruz ki melekler Hazreti Adem'e tekrimde bulunuyorlar, saygıda bulunuyorlar, Hazreti Adem'in önünde eğiliyorlar onun azametinin karşısında bu bir. Diğer bir şeyde de Hazreti Adem'e itaat ediyorlar, Hazreti Adem'in emrinde olduklarını ilan ediyorlar, Hazreti Adem'e tabi oluyorlar. Üçüncü manasında eğer secde gerçekten secde etmek manasındaysa o zaman bu secde de nedir? Allah'ın emriyle olduğu için hiçbir sakıncası yoktur allah Teala kuluna emredebilir. Kime secde edeceksin? Kime secde etmeyeceksin? Veyahut da diyoruz ki Hazreti Adem allah Teala'nın esma-i husnasının tecellisi olduğu için insanın Hazreti Adem'e secde etmesi hakikatte kime secde etmektir? Allah'a secde etmektir. İblis'in de isyanından dikkat ederseniz ee, illa iblis iblis secde etmedi. İblis secde etmedi. İblis burada kime karşı geldi değerli müminler? Yani iblis secde etmeyerek Hazreti Adem'e mi karşı geldi yoksa Allah'a mı karşı geldi? Eğer iblis Adem'e karşı geldiyse o zaman doğrudur. Dememiz gerekiyor ki Adem'e secde ediliyordu. Ama Allah'a secde etmedi. Yani Allah'a itaat etmedi. Allah'ın emrine itaat etmedi. Öyleyse secde emrine itaat etmek Allah'a itaat etmek demektir. Eğer secde etmek Allah'ın emrine itaat etmek değil ise o zaman iblis Allah'a karşı isyan etmemiş. Adem'e karşı gelmiş. Adem'e demiş ki ben sana itaat etmiyorum. Ben senin emrinde değilim. Ben sana saygıda bulunmuyorum. Ben sana ikramda bulunmuyorum. O zaman ne yapmamız lazım? Ee, i̇blisi bu şekilde suçlamamız, suçlamamıza giyer kalmıyor artık. Ama iblisin kınanmasından da anlaşılıyor ki, iblis iblisin secde etmemesi Allah'ın emrine karşı gelmemesidir. Yani Allah'ın secde emrine karşı gelmemesi. Yani hakikaten nedir? Allah'a e, i̇taat etmemiş oluyor. Allah'a secde etmemiş oluyor. Ebu Vestekber'e İblis secde etmedi ve Allah'a karşı geldi. Ebu Vestekber'e değerli müminler İblis neden secde etmedi? İblisin secde etmeme sebebi neydi? Aslında el kardeşim aslında Hz. Ali'nin imameti de bununla aynıdır diyebilir miyiz kabul edilmemesi? Ee, yani Hazreti Ala ile imametinin kabul edilmemesi, Hz. Ali ile itaatsizlik değildi. Evet, Allah'ın emrini itaatlilikti. Yani insanlar imameti kabul etmemekle Allah'ın emrini kabul etmedi. Çünkü biz Kur'an'ın ayetinden ispat ediliyor ki nedir e, imametin? Hakikati o şekildedir. Allah'ın emriyledir. Evet. İblis neden secde etmedi? Değerli müminler? Buraya iyi dikkat edin. İnsan da Evet. o e, ayetlere inşallah geleceğiz. Değerli kardeşimiz bu yüzden e, e, senin kullarını yoldan çıkaracağım dedi. Yani kullarını da benim gibi olacaklar. Sana secde etmeyecekler. Doğru mu hocam? Evet. Diğer ayetler bunun tefsir. Ama önce asıl meseleyi bir arz edelim huzurlarınıza. E, i̇blis secdeden sonra neler yaptı ve neler söyledi ayrı bir olay. Onun inşallah huzurlarını arz edeceğiz. Diğer ayetlerin tefsirini. Ama önemli şunlar. İblis neden secde etmedi? Bakın önemli bir nokta. İblis secde etmemesini... Ayette iyi dikkat edin. Eba, Eba ne demek? Eba, Eba yani kaçındı. Vestekbere yani kendisini büyük gördü. Delimimler. mümürler, istikbardan önce 3 tane merhale var. Bir kibirdir, bir tekebbürdür ve bir de istikbardır. Kibir nedir? Kibir insanın kendisini... Üstün görmesi, kendisini Büyük görmesi İnsanın kendisini büyük görmesi Gayet doğaldır Herkeste bu kibir var Yani insan kendisini diğerinden üstün görür Mesela e, burada Sorsanız ki e, Arkadaşlar burada kendisi, kendilerini mukayese etseler hep kendilerini Üstün görürler diğerinden veya biriyle Mükayese etti ben ondan daha üstünüm der Yani insanda bir kibir var Kendisini büyük görmek var Bu insanın içinde var allah Teala insanın e, nefsine, kibire yönelme gücü vermiş ve insan da nefsini terbiye etmediği zaman ve terbiye etmediği zaman bu kibir insanda var. Bu kibir insanda güçlendi mi dönüşür tekebbüre. Tekebbür ne? Tekebbür kibirin bir katılaşmış halidir. Daha yoğun halidir. Yani kendisini başkalarından üstün görmek. Kendisini başkalarının üstün görmek nedir? Tekebbürdür. Yani büyükleniyor, böbürleniyor. Çibir kendi içinde. Tekebbür ise diğerlerine karşı kendisini büyük görmek. Ben filaneden üstünüm. Ben filaneden daha iyiyim. Ben filaneden daha üsteyim. Ben filaneden daha müminim. Buna tekebbür denilir. İstikbar ise tam katılaşmış halidir. İstikbar yani insanın kendisini büyük görmesinden ziyade başkalarının büyük görmesinden kendisine itaat edilmesini ve kendisine secde edilmesini hayır, hayır ucu değil ucub e, kibirden de öncedir ucub insan kendisini beğenmesidir ucub kendisini beğenmek kibir kendisini üstün görmek büyük görmek ucub genelde ibadetlerde olur İnsan çok ibadet eder ve bu ibadetlerin neticesinde ucba düşer. Yani kendisinden başkanın sütün görmüyor. Kendisiyle mukayese başkanıyla mukayese etmiyor. Sadece kendisine beğeniyor. Aa ben böyle müminim, böyle ibadet ediyorum, böyle bu kadar güzel ibadet ediyorum. Allah'ın karşısında bu kadar sevabım var, bu kadar şey. Hep kendisini ibadetleriyle övünüyor. Ucb yani övünmek ve kendisini beğenmek. Kibr kendisini büyük görmek. Tekebbür, kendisini başkalarından üstün görmek istikbar ise başkalarının da kendisinin kendisinin emrinde olduğunu, kendisine ibadet edilmesini, kendisine yönelilmesini, kendisinden hizmetinde olmasını istemektir. Kur'an-ı Kerim'de şey yapıyor ya Bu müstekbirler Müstekbir nedir? Aynen öyle Değerli de yazdı. Müstekbir yani misyonistler Müstekbir yani diğerlerinin de kendi emirlerinde olmasını Yani herkes ki benim için yaratılmıştır Bütün insanlar bizim için yaratılmıştır Yahudi kavmi üstün kavimdir Buna denilir müstekbir İmam Kuminin Rahmetullahi Aleyh Devamlı bu kelimeler çok kullanırdı Müstekbir, istikbar Yani başkalarını da kendi emrinde görmek Kendi e hizmetinde alma düşüncesine nedendir. Fakat büyüklenmek değil. Bazı insanlar milliyetçidir ve bu milliyetçiliği tekebbürdür. Yani ben şu filan millet, milletten üstünüm. Ama filan millet benim emrinde olsun diye böyle bir düşüncesi yok. Ama müstekbir ise hayır diğerler de benim emrimde olması gerekiyor. Öyleyse bu dört kelimeye iyi dikkat edin. Ucb yani ne demek? Kendisini beğenmek. Kibr kendisini büyük görmek. Tekerbür Kendisini başkalarından üstün görmek istikbar, başkalarının Kendisinin emrinde olmasını Kendisinin hizmetinde olmasını istemek. Allah Tebareke ve Teala İblisi neyle e, Suçluyor Neyle kınıyor diye, Eba ve istekbere Eba secde etmekten kaçındı İstekbere Yani kibir değil sadece Tekebbür de değil Ucbire de değil istikbar İstikbar nedir? Yani Adem bana secde etmesi gerekiyor. Adem bana kulluk etmesi gerekiyor. Adem benim emrimde olması gerekiyor. Değerli kardeşimiz Allah'ın büyüklüğünü red, red redde midir Allah'tan daha üstün olduğunu düşündüğüdür aslında Allah'tan daha üstün görmeyelim. Hayır hayır. İblis Allah'tan daha üstün görmüyor kendisini. Zaten ayet birçok ayette de söylüyor. Allah Allah'ı kabul ediyor, kıyameti kabul ediyor. peygamberlerde de kabul ediyor. Lan hepsini kabul ediyor ade, iblis. Ama istikbarı nedir istikbar? Yani öyle bir derecede ki artık bütün insanların, mahlukatın kendi emrinde olmasını istiyor. Diğer insanların kendisine. Hayır, Adem'e secde, Allah'a secde Allah Adem'e secde, Allah'a Adem e secde, Allah secde etme Allah'a secde etmemek. Yani Allah, bakın o zaman secde manası tekrar geriye dönmemiz gerekecek. Siz dikkat etmediniz o zaman. Şimdi birçok insanlar namaz kılmıyorlar. Bu namaz kılmamak, secde etmiyorlar Allah'a. Şimdi Allah'tan üstün mü görüyor kendisini? Hayır. Her secdenin manası o değil. Her secde etmemenin manası o değil. Siz müsaade edin. Ben istikbar manasını açıklayayım. Ondan sonra konu daha iyi anlaşılmış olacak. Yani Adem, e, iblisin Hazreti Adem'e secde etmemesinin e, önce manasını arz edelim. Secde etmemek sadece şey değil. Yani e, demin arz etmiş olduğum meleklerin yapmış ol olay gibi değil. Sebebi önemli. İblis ebu meslekveren istikbar, müstekbir oldu. Yani kendisini büyük gördü ve Adem'in kendisine secde etmesi gerektiğini düşünüyor. Diğer ayetlerde ne diyor? Halaktu min tin halaktan minnar. nar. sen beni ateşten yarattın, onu topraktan. İblisin burada hasta istikbarın manası bir manada şudur. İstikbar iyi şey yapalım İstikbarı kelimesini açtığımız zaman Manası daha iyi anlaşılıyor İstikbar yani ilahi Sen vermiş olduğun bu emirde Yanlış emir veriyorsun Sen Adem'i Adem'e emretmen lazım bana secde etsin İstikbar Yani bu Yani Adem bana secde etmeli Ben ona değil İlahi sen beni ateşten yarattın Onu topraktan ve bu mukayesesinde, bu kıyasında iblis ne yaptı? Hata yaptı, yanlış yaptı. Ve iblis, melekler neden secde ettiler? Çünkü melekler Hazreti Adem bir aynaydı. Ve melekler o aynada neyi gördüler? Kudretullah'ı gördüler, ilmulllah'ı gördüler, Rahmetullah'ı gördüler, Ra'fetullah'ı gördüler. Yani Esma-i Husna'yı gördüler. İblis ise Adem'e baktı o Adem aynasında neyi gördü? Kendisini gördü. Yani Hazreti Adem'e bakıp kendisini gördü. Adem'in azametini görmedi. Allahu Teala'nın o sıfatlarını görmedi. Ebu Allah'a istikbar etti. Yani işte iblis kendisini gördü ve bunu şekilde beğenmedi. İlah sen onu topraktan yarattın beni ateşten. Yani Adem'in bedenine baktı. Adem'in cismine baktı. Adem'in o maddi boyutuna baktı. Adem'in ayna olduğunu, Esmaullah'ın Esma-i Hüsna'nın tecellisi olduğunu göremedi. Ya yani ilahi sıfatların yansıdığını göremedi. Bunu göremeyince de ne yaptı iblis? Kendisini gördü, ateşi gördü. Beni ateşten yarattım, ben ona daha üstünüm. Deyince işte burada iblisin kaybettiği nokta burasıydı. Eba Vestekber'e İblis ne yaptı? kaçındı. Secde etmekten ve e, müsteşbirlerden oldu. Dolayısıyla Adem'e secde etmemek iblisin nere, neyinden kaynaklanıyordu? 6000 bin yıl ibadet etmişti. Hazreti Aleyhisselam Nehçül Belaga'da buyuruyor. İblis 6000 bin yıl Allah'a ibadet etmişti. Hem de Aleyhisselam tabiri bu. O 6000 bin yılın bu dünya yılından olduğu da belli değil oranın o altı bin yıl hangi alemlerin yılıdır onu bilmiyoruz i̇şte Adem Hazreti Adem'e secde etmemesinin sebebi istikbardı istikbarın kaynağı da buradan başlıyor yani altı bin yıl ibadet ona ucubu getirdi ucubdan sonra kibiri kazandırdı ve kibirden sonra da neyi getirdi tekebbürü ve tekebbürden sonra da ne oldu müstekbir oldu Ayetin devamına dikkat edin. Ve kâne minel kâfirin. Kâne kelimesinin kâne yani bazı müfessirler demişler ki sâre. Yani hatta meallere bakarsanız, meallere bakarsanız ne diyorlar? Diyorlar ki e, şeyt iblis nelerden oldu? Kâfirlerden oldu değil mi? Mealler de böyle diyor. Kâfirlerden oldu. değil mi bu yanlıştır. Kâfirlerden oldu değil. İblis kafirlerden di Kâne minel kafirin O kafirlerden di İyi dikkat edin buraya İblis Bu Secdesiyle Kafirlerden olmadı İb Küfr iki kısımdır Bir Küfrü zahiri Ve bir de küfrü batini İblis yapmış olduğu ibadetler, ucubu, kibir, tekebbür falan bunların hepsi onun batininde vardı. Yani onun batininde secde etmeme duygusu vardı. Onun batininde inkar vardı. Onun batininde Adem'e secde etmeme inancı vardı. Dikkat edin bu hadise. İmam Bagır Aleyhisselam buyuruyor. İmam Bagır Aleyhisselam buyuruyor. Ve Allahu Adem'e fe bagiye erba'ine sana Hal Allah tebareke ve teala Hazreti Adem'i yarattı. Ve Hazreti bedenini. Hazreti Adem'in bedeni 40 yıl bu şekilde cisim şeklinde kaldı. Fekâne yamur bihi iblis l-allain fe yegûl ma emr İblis onun etrafında dönüyor. Hazreti Adem'in etrafında dönüyor ve şöyle diyordu e, İblis'in la'in. Sen ne için yaratıldın? Senin yaratılış hikmetin nedir? Ve daha da İblis öyle, şöyle diyor. Şöyle diyor. Lanahullah. Allah lanet etsin İblis'e. Le'in emereni Allah bis-sucud la haza la eğer Allah, Allah beni buna secde etmeye emrederse isyan edeceğim. Daha Hazreti Adem'e secde etme emri gelmeden iblisin içinde bu duygu vardı. Yani eğer bana buna secde et denilirse, bunun önünde eğil denilirse, buna hizmet et, buna secde et denilirse secde etmeyeceğim ben, karşı geleceğim. İblisin batininde ne vardı Batininde Küfür vardı Buna denir küfre istitari Yani mustetir Küfür Gizli küfür Gizli karşı gelme Secde Anında ise Secde etme anında ise Bu imtihanda Bu batini küfür Dahil oldu Çünkü o zamana kadar Melek altı bin, e, şey iblis altı bin yıl, meleklerle beraber ibadet ediyor, kulluk ediyor. Başka bir şey yok ki. Hatta meleklerin bile e, imrendiği bir şekilde ibadet ediyor, kulluk ediyor. Başka bir şey, Allah'tan başka kimse yok ki. Kendisini Allah'tan da üstün görecek değildi ya. Meleklerden üstün görüyordu kendisini. Ve bu anda Allah Tebareke ve Teala emredince, bütün melekler secdeye kapatınca iblis afalladı. İblis artık şaşırdı. Yıllarca o içinde beslemiş olduğu o küfr ortaya çıktı. Bu imtihanla İblis kaybetti. Ve Araf Suresi'nde de "Lem yekun mine sacidin" yani o secde edenlerden olmadı. Neyi ki bu anda secde etmedi. Yani lem yekun mine sacidin. Aslında secde edenlerden değildi. Secde edenlerden Değildi. Yani önce de emir gelse etmeyecekti. Sonra da emir yine etmeyecekti. Mesela bu imtihan iblisin o batini, küfrünün ortaya çıkmasına sebep oldu. Hatırlarsanız bir önceki ayette allah Teala ne diyor? Enni e'lemû Ben sizin cizlediklerinizi de Aşıkar ettiğinizi biliyorum Ve ma kuntum tektumun Sizin gizlediklerinizle biliyorum Yani aslında bu hitap meleklere değildi Bu hitap kimeydi? Meleklerin arasında ibliseydi Yani batinize gizledinizle biliyorum Ben halife yaratacağım dediğim zaman Ki siz dediniz yeryüzünde fesat çıkaran Kan döken birini mi yaratacaksın? Biz seni tesbih takdis ve hamd ediyoruz allah Teala dedi inni ala te ve la te'alamun ve diğer ve ma kuntum tektumun. Sizin gizlediklerinizle bilirim aşikar ettiklerinizle bilirim. Yani o gizlediğiniz neydi? Yani iblis senin içinde vardı ya sen secde etmeyecektin zaten. Ama bunun bir imtihanla ortaya çıkması gerekiyordu. Ve bu imtihanında nedir? Budur ki sana Adem'e secde et diyorum. Ve etmediği ortaya çıkıyor. İnsanların da bu dünyada imtihanının hikmeti budur değerli müminler. Allah Tebaraka ve Teala herkesin nereye öbür dünyada nereye gideceğini biliyor. Ama Allah Tebaraka ayette de buyuruyor. Kıyamet gününde Allah'a hüccet sunmasınlar diye. İlahi peygamber gönderseydin biz itaat ederdik. İlahi sen bizi yarattığın şunu şunu yapsan biz itaat ederdik demesinler diye Allah Tebaraka ve insanları yaratıyor. Bu dünyayı indiriyor ve peygamberler gönderiyor. Bütün hücceti tamam ediyor. İnsanlar kıyamete itiraz etmesinler diyor. Yoksa Allah tarafından insanların hepsinin nereye gideceğini biliyor. İnsanların kendisi de bu imtihanı görsünler ve bu imtihanın neticesinde neyi hak ettikleri kendisi de şahit olsunlar. Elleri, ayakları, bütün vücudu, varlığı buna şehadet versin. dolayı burada da iblisin e, ebâ ve seklere ve kânem minel iblis kafirlerden di ne ki kafirlerden oldu kafirlerden oldu yani bu küfrü zahir oldu burada batini <gülüyor> batini küfrü zahir oldu diyelim üminler ayeti cellenin önemli bazı noktaları da var onları da huzurlarınıza haz edelim ve izgâle rabbuke lil melâiketiz çudûl-i âdeme fesecedû fesecedû illâ iblis ebâ ve s-sekbâre ebâ ve ve ve bu da istisnadır yani bütün melekler secde ettiler iblis hariç bazıları iblis melek midir yoksa Başka bir tayfeden midir? Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde de anlaşıldığı gibi iblis neydi? İblis melek değildi. İblis cin tayfesindendi. Ki Allah tebareke ve teala ayetlerde de buyuruyor ve kâne minel cin. O cin tayfesindendi. İblis e, şey değildi. Melek Değildi ama meleklerin içinde o kadar kalmıştı ki melekler dahi onun cin taifesinden olduğunu bilmiyorlardı ve melekler de onun bu ibadetlerin karşısında hayretler ediyorlardı ve onlar da iblisin e, batinindeki küfründen haberdar değillerdi bu imtihan vesilesinde hem iblisin kafirlerden olduğu Kafirlerden olduğu ortaya çıktı bu bir İkincisi iblisin melek olmadığı ortaya çıktı Melek olmadığı nereden ortaya çıktı Eğer bunu bilebilseniz demek ki önceki sohbetlerimizde iyi dinlemişsinizdir Secde ettikten sonra secde olayından sonra iblisin meleklerden olmadığı nereden anlaşılıyor Evet değerli kardeşler size, şey iblisin meleklerden olmadığı nereden anlaşılıyor? Hayır hayır, melekler nereden anladılar bu melek değil? O Daha sonra, o olaylar daha sonra oluyor. Yani ben ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın demesi ayrı. Hayır. Meleklerin itaatten başka yönü yoktur. Evet, sorunun cevabı bu. Evet meleklerde isyan edebilecek irade de yoktur. İki kardeşimiz doğru cevap verdiler. Melekler anladılar ki bu secde etmediğine göre demek ki bizden değildir. Çünkü melekler la ya suunallah. Melekler Allah'a isyan etmezler. La ya suunallah ma emreruhum ve yesaluna ma yu'marun. Melekler Allah'a isyan etmezler. Ona kendilerine emreden e, kendilerine emredileni ve kendilerine istenen o işi yerine getirirler iblis ki secde etmedi anlaşıldı ki bu melek değilmiş yani altı bin yıl meleklerin içinde kalarak melekleri bile ibadetiyle aldatmış melekleri kandırabilmiş ki ibadetiyle iki tane olay bir nedir secde olayından anlaşıldı ki bir iblisin küfrü ı batinisi vardı ve bu imtihanla zahir oldu ortaya çıktı. İki melekler anladılar ki iblis cin taifesindendir. Melek taifesinden değildir. Nereden anladılar? Çünkü isyan etti. Melekler isyan etmezdi. Allah teberekatüyle ayette buyuruyor. Kâne el cin feseqe alâ emri rabbih Kâne el cin şey iblis cin taifesinden idi ve Allah'ın emrine karşı geldi. Allah'a itaat etmedi. Bazı temel meseleler, asıl e, şey konular zanneden idrak edilmiştir. Rivayetlerde var ki İblis neden ebedi cehennemde kalıyor? Neden e, belli bir bir günah işledi, karşı geldi ve Dolayısıyla bir günahın cezası da bir, Belli bir müddet Cehennemde kalmaktır Neden ebedi cehennem İmam Aleyhisselam buyuruyor ki Çünkü İblis Hayatta kaldığı Bütün müddetçe Yani bin yıl On bin yıl binlerce yıl kalmış olsa da Nedir secde Etmeyecek ve hiçbir zaman pişman Olmadı ve pişman da olmayacak. Tövbe de etmedi. Dikkat ederseniz melek e, Hazreti Adem olayını inşallah arz edeceğiz. Hazreti Adem Allah Teala emretti bu ağaçtan yeme. Bu ağaçtan yedikten sonra hemen anında ne yaptı? Döndü tövbe etti. Ama iblis secde etti, etmedi. Hemen dönüp tövbe etmedi. Hatta karşı geldi. Gerekçelerini sunmaya başladı. Sen beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ve Allah Tebareke ve Teala'ya delil getirmeye çalışıyor. Haklı olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Nauzübillah billah Allahu Teala'nın yanlış karar verdiğini ispat etmeye çalışıyor. Ve dolayısıyla iblisin ebedi cehennemde kalması ebedi bu düşünceye sahip olmasından kaynaklanıyor. Ebedi bu düşünceye sahip olmasaydı e, tövbesi Tövbe de nasip olsaydı Tövbesi kabul olabilirdi Allahu u Teala'nın Ama tövbe etmedi Ve dolayısıyla ne diyor Yani asla secde edenlerden Değildi Ne ki bir defa secde etmedi Hiç secde etmedi Meleklere ise emredildiği anda Hemen secdeye kapandılar Fesecedu Fesecedu Adem'e hemen secde ettiler allah Teala emrettiği anda Hemen secde ettiler İblis hemen secde etmediği gibi Daha sonra da secde etmedi Evet değerli müminler, Bazı rivayetler var O rivayetlerin de Bazılarının huzurlarında Arz etmeye çalışayım İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor Evvelu اِنَّ اَوَّلَا كُفْرٍ كُفْرٌ بِاللّٰهِ هَيْثُ خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَا كَفَرَ اِبْل۪يس هَيْثُ رَدَّ ala, الَاللّٰهُ emruh buyuruyor ki İmam Sadık Aleyhisselam Allah-u Teala'ya ilk edilen küfür, karşı gelinen küfür Allah'ın emri tahtsizlik, Allah'a karşı inkara şey yapar nedir Allah-u Teala Hazreti Adem'i yarattığı zaman iblisin Küfrüdür, iblisin o batını küfrünün ortaya çıkmasıdır Ve diğer bir hadis de İmam Sadık Aleyhisselam Evvelu men qasa iblis Vestekbere Vel istikbar huve Evvelu men usiyallah bi' İlk kıyas eden İblistir Ve Vestekbere Ve ne yaptı müstekbirlerden oldu, müstekbirlerdendi. Ve istikbar da Allahu Teala'nın emrine ilk karşı gelinen günahtır. Evvelu maasiyetin usiyallahi. Allahu Teala'ya isyan edilen işlemden ilk günahtır yeryüzünde. Evet değerli müminler, tabi çok rivayetler var yine ama e, inşallah başka bir zamanda bu rivayetlerde inşallah huzurlarınıza arz etmeye çalışırız. Ve bir hadiste de iblisin mahiyetini İmam Sa'di Vesselam buyuruyor. Son hadis olarak akıyım huzurlarınıza. Fe inne iblis kâne minel melâike fissemâ. İblis meleklerle beraber gökyüzündeydi. Ya'budullah Allahu u Teala'ya itaati, ibadet ediyordu. Ve kane't el ve yazn tazn enne minhum zanne melekler zannediyorlardı ki iblisle bunlardan biriydi ve yakun minhum halbuki o meleklerden onlardan biri değildi felemma emarallahu'l melaikete bis-sucud li adem Allah tebaraka teala meleklere ademe secde etmeyi emrettiği zaman ahraca ma kana fi qalbi iblis min'l hasad iblisin kalbindeki o küfür o gizli olan şey ortaya çıktı hasadetinden kıskançlığından fa alimet el malaike inde zalik en iblis lem yekun minhum ve burada melekler anladılar ki iblis bunlardan biri değildi. He. Evet değerli imamler. Tabi diğer e, hadisler de var. O hadisleri de ettiğim gibi. İnşallah başka bir zaman yeri geldiği zaman huzurlarınıza arz etmeye çalışırız. Allah tebarek ve teala inşallah bizlere cümlemizi, hakikatleri, gerçekleri idrak etme tevfiki inayet eylesin. Ve selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhum. İmam Bağ'ın hadisindeki açıklamaya benzer. Evet. Allah bir kişiden rahmetli kalırsa o kişi tevbesi ee, tövbe düşüncesi gelmez. Evet, insanların ebedi cennetle cehennem kalmasının sebebi gibi. Aynen öyle. İnsanların ebedi e, bir e, kalıp kalmasından aynı şekilde bu dünyada ebedi kaldığı müddetçe nasıl olacaksa cehennemde de öbür dünyada da aynı şekilde kalacak. Eğer insanlar gerçekten Tövbe etme imkanı olmuş olsa Allah Teala zaten ölmeden o fırsat ona verecektir. Çünkü ebedi kalıp, ebedi tövbe etme niyeti olmadığı için Allah Teala zaten onu ebedi cehennemde saklıyor. Evet, cinlerin ölme durumu var mıdır? Evet, cinlerin de ölme durumu var, meleklerin de. Hazreti evet meleklerin e, ölme durumu söz konusu değil ama Allah Teala Hazreti e, Azrail'e e, bütün insanların canını almasını emredecek kıyamet gününde ve bütün e, kıyametten önce bütün insanların canını aldıktan sonra Allah Teala diyecek ki ya Azrail şimdi senin canını almaz zamanı. Allah Tebarek ve Teala Azrail'in canını alacak ve şöyle e, aldıktan sonra Hazreti e, Azrail Rabbul Alemin'e şöyle arayacak. ilahi İlahi can almanın böyle zor olduğunu bilseydim kullarının canını almazdım yani sen emrettin diye alıyordum ama bu kadar zor olduğunu bilmiyordum yani can almak o kadar zor. evet cinlerin de ölümü var cinlerin de canlarını teslim etmeleri var Evet. Değerli mühürler inşallah e, Gelecek konular da biraz daha bununla ilintili olduğu için inşallah değerli kardeşlerimiz dikkat etsinler Çünkü Hz. Adem'in daha e, Cennete girmesi var Cennetten çıkarılması var Yeryüzüne inmesi var inşallah onları Aynı şekilde devam eder. Hocam sohbet saatinde değişiklik olacak mı? Saatler ileri alınmasıyla Evet Şimdilik zannetmiyorum. Şimdi ben burada namaz vaktine göre ayarlıyorum. Bizim namaz şu anda Avrupa saatiyle saat 8'de. Türkiye saatiyle 9'da oluyor. Namazdan sonra yetişebiliyorum şimdilik. Eğer namaz 9'a doğru geldiği zaman o zaman inşallah e, saatini değiştiririz. ileri alırız biraz daha. Evet. Değerli kardeş, sorunuz varsa ben sorularınızı alayım. Hocam Konuyla ama sohbette meleklerin günah işleme iradesi yok dedi. Peki bu Futrus da İmam Hüseyin'in oranı, oranı O yalandır öyle bir şey yok. Futrus meleği diye bir şey yok. O uydurma bir şeydir. E, futrus Yunanca bir kelmedir. E, ve e, şeyden e, İsrailiyet rivayetlerinden hadislerinden İslam e, şeyine girmiş rivayetlerdendir. E, Ayatollah Ali Devani ki İslam uzmanıydı, tarih uzmanıydı. Özellikle bu soruyu ben kendim bizat kendisine sordum. Allah onu şad eylesin. Ve şöyle cevap verdi. O hadisler uydurma ve hurafa hadislerdendir. Öyle bir şey söz konusu değildir. Yani meleğin günah işlemesi, kanadının yanması bunlar söz konusu değildir. Ama melek değil de cin taifesinden biri olmuş olsa... O zaman söz konusu olabilir. Ama meleğin olmaz söz konusu değil. Çünkü ayet aslında, aslında diyor ki La ya esvunallah. Ve, e, ve onlar Allah'a tebarike ve Teala'ya isyan etmezler. Ve ne emredilmişse onu yerine getirirler. Sen kıyamet gününe kadar izin verilenlerdensin. Diğerleri kimlerdir? E, cin, şeytan ve şeytanın taifesi. Hem kıyamet günü değil. Onu e, varisle kadar düzeltin. Kıyamet gününe kadar değil. İblis kıyamet gününe kadar vakit istiyor. Ama Teala kıyamet gününe kadar vakit vermiyor. İla vaktin me'lûm diyor. Belirli bir vakte kadar. O belirli vakitte ne zamandır? İmam-ı Zaman Eccelallahu Teala feracahu şerifin zuhur edip adaleti yeryüzüne hakim kıldığı dönemdir. Kıyamet ondan sonra kopacak. Ve e, rivayette de var ki İblisi kim öldürecek? Hazreti Mehdi Eccelallahu Teala Ferecehu Şerif öldürecek. Onun için kıyamet gününe kadar izin yok. Kur'an'da ayette de öyle bir şey yok. İblis istiyor o vakte kadar ama Allah Teala o vakte kadar vermiyor. Çünkü iblisine cezalandırılması gerekiyor bu dünyada. Öldürülmesi gerekiyor. Evet. Soru yoksa ben mikrofonu bırakayım değerli kardeşlerim. Ben mikrofonu bırakayım siz değerli kardeşlerimize. De, soru yok herhalde. Allah cümlenizden razı olsun. Rabbul Alemin inşallah bizleri hak ve hakikatten ayırmasın. Allah-u Teala inşallah bizleri sıra-ı müstakimde karar eylesin. Velayet üzerine yaşayan, velayet üzerine şahadet, çerbet içen ve velayetlerinde kıyamette mahşur olanlardan karar versin inşallah. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahu Berekatüm.